Bismillahirrahmanirrahim, değerli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir İlmihal programı ile huzurlarınızdayız. Bundan önceki bölümlerimizde İlmihal'in en önemli konularından birisini oluşturan inançla ilgili meseleleri işlemeye başlamıştık. Bu bağlamda da inanç nedir, inancın özellikleri nelerdir? inançla ilgili konular hangi ilim dallarında ele alınır? Ve temel inanç esaslarının neler olduğunu kısaca zikretmeye çalışmıştık. Temel inanç esaslarının altı tane maddede toplandığını ve bunlarla ilgili ayrıntıları da teker teker ele alarak açıklamaya başlamıştık. Ve bu kapsamda Allah'a iman konusunu, Allah'ın varlığı, birliği, ve Allah'ın sıfatları, isimleri ile ilgili meseleleri sizlere özet bir şekilde açıklamaya çalışmıştık. Bu bölümde de yine inançla ilgili konuları bu altı inanç esaslarını tamamlayacak şekilde sırayla işlemeye, anlatmaya, özetle sizlere sunmaya çalışacağım. Allah'a imandan sonra ikinci iman esasımızı meleklere iman oluşturmaktadır. Melek bildiğiniz gibi Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözde görünmeyen nurani ve ruhani varlıklardır. Tabii meleklerin kendine has özellikleri vardır. Melekleri biz insani duyularımızla idrak etmemiz mümkün olmadığı için bunlarla ilgili bilgileri Kur'an ve sünnetten öğrenebiliyoruz. Yoksa aklımızla ya da duyu organlarımızla meleklerle yüz yüze gelmek ve onların özelliklerini müşahede etmek mümkün değildir. Fakat bize anlatıldığı kadarıyla meleklere iman, imanın yani İslam inancının en önemli unsurlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Yine Kur'an ve sünnette açıklandığı kadarıyla meleklerin nurdan yaratıldığı, Yeme içme, erkeklik, dişilik, evlenme, boşalma ve benzerleri gibi özelliklerinin bulunmadığı, kendilerine ne emredilirse onu yerine getirdiği, dolayısıyla bir günah işlemelerinin de söz konusu olmadığını biliyoruz. Çünkü melekler kendilerine ne emredilirse onu yaparlar, bir isyan etme özellikleri yoktur. Allahu Teala kendilerine belli görevler vermişlerdir, onları yerine getirirler. İşte bu kendilerine verilen görevler bakımından da melekleri çeşitli kısımlara ayırıyoruz ve bunların da bir kısmının özel olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Bu bilgileri bize öncelikle Kur'an-ı Kerim vermiş oluyor. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de meleklerle ilgili bir hayli bilgiye rastlayabiliyoruz. Bu açıdan dört tane büyük meleğin olduğunu biliyoruz ve onlara iman ediyoruz. Bunlardan birisi Cebraildir. Cebrail Kur'an-ı Kerim'de El Ruhul Emin, Ruhul Kudüs gibi e, isimlerle de e, anılır. E, e, bazı hadislerde de Seyyidül Meleke olarak, e, yani meleklerin e, reisi, e, meleklerin seyidi olarak da ifade edilmektedir. Esas görevi peygamberlere Allahu Teala'nın mesajını iletmektir. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i de Yine Cebrail getirmiştir. Çeşitli vahiy çeşitli şekillerde vahilerle Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'e bildirmiştir. İkinci büyük meleğimiz Mika'il'dir. Mika'il dört büyük melekten bir tanesidir. Kainattaki tabiat olaylarını ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle memurdur. Tabii ki Aynı şekilde Cebrail'de olduğu gibi Mikail'e iman etmekte bizim zorunlu olarak inanç esaslarımızın arasında yer almaktadır. Bir büyük melek de İsrafil'dir. İsrafil'in bir görevi vardır ama bunu iki defa icra edecektir. Sura üfürmektir onun görevi. Bu birincisi kıyamet koparken Sura üfürecektir. İkincisinde de kıyamet koptuktan sonra herkes, bütün insanlar... E, öldükten sonra tekrar dirilmeden önce e, sura ikinci kez e, üflemekle görevli bir melektir. Azrail ise e, değerli izleyenler melekül mevttir. Bildiğiniz gibi ölüm sırasında canlıların ruhunu almakla görevlendirilmiştir. Bunun dışında pek çok meleklerden bahsedilmektedir. Mesela kiramen katibi melekleri vardır. E, hadislerde anlatıldığına göre. Ee, sağ ve sol yanımızda omuzlarımızda bulunup bizim yapıp ettiklerimizi yazan, kaydeden daha sonra da bunlardan sorumlu olmak üzere bunları e, kaydeden e, yazıcı meleklere verilen addır. E, aynı zamanda bunlara hafaza melekleri adı da verilmektedir. Bunun dışında e, işte arşı taşıyan, e, insanlara işte Müslümanlara e, rahmet e, okuyan, yardımcı olan başka pek çok melekler de vardır. Biz bu kadarlık meleklerle ilgili bilgi vermekle yetinmiş oluyoruz. Meleklere iman bağlamında belki üzerinde durulması gereken iki kavram da cin ve şeytan kavramlarıdır. Cin bildiğiniz gibi yine meleklerde olduğu gibi duyu organlarıyla algılanamayan çeşitli şekillere girebilen ateşten yaratılmış manevi, ruhani, gizli varlıklara ad olarak veriliyor. Hatta bunların genel adı olarak da kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi bir cin suresi vardır. Dolayısıyla cinlerin varlığına iman etmek gerekir. Ama... Tıpkı meleklerde olduğu gibi cinlerin mahiyetiyle ilgili olarak da bizim çok fazla bilgilerimiz yoktur. Bu konuda Kur'an ve sünnetin vermiş olduğu bilgiler dışında çok fazla malumatımız bulunmamaktadır. Ama şunu biliyoruz, cinler meleklerden farklı olarak ateşten yaratılmışlardır. Tıpkı insanlar gibi ilahi, dini sorumluluklarla yükümlüdürler. Müslümanları vardır, gayrimüslimleri vardır. Dolayısıyla yani onların da Allah'ın emirlerini yerine getirme durumlarına göre günahkar Yahut da yani itaatkar olmaları durumu söz konusudur. Cinlerin çok güçlü varlıklar olduğu, aynı anda birden fazla yere gidip gelebildikleri ve çeşitli kılıklara da girebildikleri anlatılmaktadır. Ama bunların mahiyetini biz bilmiyoruz. Tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenirler, çoğalırlar ama belki ömürleri insanlardan biraz daha fazladır. Hatta bir hayli daha fazla olabilir. Bize denilen bilgiler ışığında bu kadarını biliyoruz. Evet şeytan da yine cinlerdendir. E, fakat cinler içerisinde e, özel bir grubu ifade etmek üzere e, kullanılan bir kavramdır e, şeytan kavramı ve bunların başında da e, iblis gelmektedir. E, bildiğiniz gibi İblis e, Hz A'dem e, yaratıldığı zaman e, meleklere Allahu Te'ala meleklere secde etmesini e, buyurduğunda o kendisinin ateşten e, yaratıldığını, ee, i̇nsanın ise topraktan çamurdan yaratıldığını e, mazeret olarak gerekçe olarak e, öne sürerek e, insana secde etmekten imtina etmiştir, kaçınmıştır. Bunun, üzerinde, bunun üzerine de asi olmuştur bildiğiniz gibi. Ve ondan sonra da kıyamete kadar insanları saptırmak, yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti göstermeyi bir görev edinmiştir. Cin taifesindendir. Çünkü o da ateşten yaratılmıştır. Evet böylece meleklere ve bu bağlamda cin ve şeytanlara imanla ilgili kısaca bilgi vermiş olduk. Ve üçüncü bir iman esasımız olan, Kitaplara iman konusuna geçmiş oluyoruz değerli izleyenler. Kitaplara iman yine çok önemli iman esaslarındandır. Neden? Çünkü ilahi vahiy, ilahi irade kendi mesajlarını, kendi emirlerini, yasaklarını peygamberlere kitapları aracılığıyla indirmektedir. Dolayısıyla kitaplar İlahi vahyin, ilahi mesajın somut şekle bürünmüş şekillerdedir. Kur'an-ı Kerim'de diğer inanç esaslarıyla birlikte kitaplara iman da çok önemli bir esas olarak zikredilmektedir. Kitap Allahu Teala'nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği sözlere, ve e, bunun yazıya geçirilmiş şekline denir bildiğiniz gibi. Kur'an'da ve e, sünnette bildirildiğine göre bir sahifeler denilen bir grup vardır. Bir de kitap denilen grup vardır. Sahifelerin ne olduğunu biz şu anda bilmiyoruz ama kimlere verildiğini bile, bilebiliyoruz. Yani daha doğrusu bir kısmını bilebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İbrahim'e sahifeler indirildiği e, belirtilmektedir. Ama şimdiye kadar bunlar... E, gelmediği için bunların mahiyetini tam olarak bilmiyoruz. Başka peygamberlere de bazı sahifelerin indirildiğini biliyoruz. Ama bunların yine mahiyetini sayısını e, net olarak bilme imkanına sahip değiliz. Bazı hadislerde bunların e, sayısıyla ilgili bazı bilgiler bulun, bulunsa da bunlar e, çok net olarak bilinmemektedir. E, bizim bildiğimiz dört tane büyük kitap vardır. Ve bunların asıllarına da iman etmekle biz yükümlüyoruz. Bunlardan bir tanesi Tevrat'tır. Bildiğiniz gibi Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiştir. İkincisi e, Zebur'dur. Zebur e, Hazreti Davut Aleyhisselam'a indirilmiştir. Üçüncüsü ise İncil'dir. O da Hazreti İsa'ya indirilmiştir. Şimdi bu dört tane kitaba biz iman etmekle yükümlüyoruz. Dolayısıyla şu anda elimizde bulunan Tevrat, İncil ve Zebur nüshaları Allahu Teala'dan bu bahsettiğimiz peygamberlere indirildiği şekliyle aynen orijinal şekliyle korunmamaktadır. Fakat bize düşen bir inanç esası olarak esası olarak bu kitapların asıllarına iman etmektir. Yani bu kitapların belirttiğimiz Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Davut Aleyhisselam'lara indirildiğini ve onun indirildiği şekliyle de içerindekilerin bir inanç esası olduğunu ve onlara inandığımızı kabul etmemiz ve bu bunu da göstermemiz gerekliliğidir. Yoksa hani bunların şu anda elimizde bulunan tahrif edilmiş şekillerine İman etmekle yükümlü değiliz bildiğiniz gibi. Evet, e, Tevrat e, tabii ki Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Günümüzde e, Kitabı Mukaddes olarak da e, mevcut bulunmaktadır. Buna ahta Atik adı da veriliyor. Yahut da Ahdi Kadim adı da veriliyor. Çünkü eski ahit demektir. İncile ise Ahdi Cedid adı veriliyor. Yani birisi e, eski ahit, birisi de yeni ahit olarak literatürde yerini almıştır. Evet, e, tabii ki bizim esas e, e, bir Müslüman olarak kitabımızı Kur'an-ı Kerim e, oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan vahiy olarak indiği konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiş, musaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş ve içerisindeki ayetlerle, nazmıyla da ibadet edilen ilahi bir vahiydir. Ee, Hazreti Peygamber'e indirildiği şekliyle günümüze kadar bize kadar gelmiştir. Kendisinin tek bir harfi dahi değişikliğe uğramamıştır. Ee, Hazreti Peygamber'den itibaren bize gelinceye kadar tevatürle nakledildiği için de e, onun sahihliği konusunda en ufak bir tereddüt söz konusu değildir. Daha önce de açıklamaya çalışmıştık. Tevatür demek Hazreti Peygamber'den itibaren nesiller boyunca Yalan üzere birleşmesi mümkün olmayacak kadar çok büyük kalabalıklar tarafından nesilden nesile rivayet edilen ve günümüze kadar gelen haberler için tevatür kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu özelliktedir. Dolayısıyla en ufak bir tahrif, en ufak bir bozulma, en ufak bir değişiklik kendisi için söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Diğer ilahi kitaplardan farklı olarak pey indirilmiştir. Yani bir defada değil Hazreti Peygamber'in peygamberliği süresi içerisinde yani 23 yıllık zaman zarfında çeşitli olaylara göre yahut da meselelere göre parça parça indirilmiş. Daha sonra Hazreti Ebubekir'in Bekir'in hilafeti döneminde bir musaf halinde bir cilt halinde iki kapak arasına getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki pek çok konular vardır. İnançla ilgili konular var, ibadetlerle ilgili konular var. Değişik kavimlerin, peygamberlerin kıssaları var. İrşadlar, öğütler, dualar var. Sosyal hayatımızda, hukuki hayatımızla ilgili bilgiler var. Bunların içerikleri zaten bizim dinimizin birinci kaynağını oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir özelliği de Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesini teşkil ediyor olmasıdır. Kur'an-ı Kerim e, Arap edebiyatının en zirve olduğu bir dönemde e, inmiştir. Ve e, eşini benzerini meydana getire, getiremeyecekler şekilde e, üst düzeyde bir e, Arapça belagat ve fesahat özellikleri üzere e, indirilmiştir. E, bir başka çok önemli özelliği de çok kolayca ezberleniyor olmasıdır. E, aynı zamanda da e, bu Kur'an-ı Kerim indirilmeden önceki dinlerin kendi aralarındaki ihtilaflarını, görüş ayrılıklarını da Kur'an-ı Kerim'de e, halledildiğini, belli bir çözüme kavuşturulduğunu e, görmüş oluyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Evet, Kur'an'la ilgili e, bu bilgilerin e, bir kısmını ve daha da detaylı olarak e, sünnet konusunda bu, e, bundan önceki bölümlerimizde Ele almış işlemiştik. Dolayısıyla biz bu bölümde bu kadarlık açıklamakla yetinmiş olalım. Değerli izleyenler bir başka inanç esasımız da peygamberlere imandır. Dikkat ederseniz bunların her biri yani bu esasların her birinin öbürüyle irtibatı vardır. Allah'a in inanmak. Aslında diğer tüm inanç esaslarının temelini oluşturmaktadır. Çünkü Allah'a inanmayan bir kişi Allah'ın peygamberler göndermesi, işte onun melekleri yaratmış olması, meleklere bir takım görevler vermiş olması, ya da kitaplar göndermesi, peygamberler göndermesi bunları zaten inanmayacaktır. Evet. Peygamberlerin kitaplara inançla çok önemli bir ilişkisi var. Çünkü kitaplar peygamberlere indirilmektedir ve bir şeyin ilahi vahiy olduğunu, bir kitabın, bir mesajın ilahi vahiye ait olduğunu bize bildiren de peygamberlerdir. Dolayısıyla bu mesajı yani kitabı, ...insanlara ulaştıran esas elçi peygamberler olduğu için peygamberlere inanç da aslında İslam inancının en önemli unsurlarından bir tanesini teşkil etmektedir. Değerli izleyenler peygamber kelimesi aslında farsça bir kelimedir. Bunun Arapçadaki karşılığı Resul, Mürsel ve Nebi kelimeleridir. Yalnız bu Resulle Nebi arasında da küçük bir nüans vardır. Genellikle Resul ve Mürsel bir kitap getiren, yeni bir şeriat getiren peygamberler için kullanılır. Nebi kelimesi ise yeni bir kitap, yeni bir şeriat getirmeyip daha önceki peygamberlerin yahut da daha önceki dinlerin, kitapların mesajlarını olduğu gibi devam ettiren ya da onları ihya eden, onları insanları yeniden tebliğ eden aracılara Nebi adı verilmektedir. Gerçi bizim eserlerimizde Nebi yerine Resul, Resul yerine Nebi de kullanılmaktadır ama aralarında böyle bir ince farklılığın olduğunu da belirtmekte yarar vardır. Peygamberler Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek kendi emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği Elçi insanlara denilmektedir. Peygamberler insandır. Diğer insanlardan beşeri olmaları bakımından herhangi bir farklılıkları söz konusu değildir. Ama onlar seçkin insanlardır. Allah'ın diğer insanlardan ayırt ettiği, kendilerine ayrı farklı özellikler verdiği, bahşettiği, Özel insanlardır. Bir taraftan beşerdir ama bir taraftan da Allah'ın beşer içerisinden seçtiği özel insanlar olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ve bunlara iman etmek de bizim inancımızın, İslam inancının, inancının önemli bir asıllarından birisini oluşturmaktadır. Tabii ki ne kadar peygamber gönderildiğini biz tam olarak bilmiyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de her kavme bir peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Yani kendisine peygamber, elçi gönderilmeyen hiçbir kavim yoktur. Bunu bir defa biliyoruz. Fakat hangi kavme kim gönderildi, ne kadar gönderildi bunları tam olarak bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden sınırlı sayıdadır. Ama bazı hadislerde, Hani 120 binden fazla peygamber geldiği ifade edilmektedir. Ama bunların sayısını ve kimler olduğunu net olarak bilme imkanımız da yoktur. Buna gerek de yoktur. Çünkü bize düşen bir bütün olarak peygamberlik müessesesine iman etmektir. Ve bunlar içerisinde de Hazreti Peygamber'in peygamberliğine özel olarak inanmak, ve O'nun getirdiklerine, O'nun bize sunduğu e, Allah'ın emir ve yasaklarına mutlak bir şekilde inanmak ve e, inanmakla da kalmayıp e, bunları e, bir, bir teslimiyetle boyun eğerek e, bunlara itaat edip gereğini yerine getirmektir. Ancak e, bu şekilde peygamberlere imanın gereğini yapmış oluruz. Tabi e, peygamberlerin insanlar arasında seçkin bir konumda olduğunu söyledik. Ve onların bir takım özelliklerin de bulunduğunu belirtmiştik. Genellikle e, peygamberlerde e, bizim e, kelam eserlerimizde akayet eserlerimizde e, özellikle e, mutlaka bulunması gereken e, bazı e, özellikler, sıfatlar açıklanır. Bunlardan bir tanesi ismet sıfatıdır. Değerli izleyenler. E, i̇smet demek Peygamberlerin günah işlememesi, günahtan korunmuş olması demektir. Peygamberler peygamberliğinden önce de aslında günah işlemezler ama özellikle yani bizim bir inanç esası olarak günahsız olmaları peygamberlikten sonradır. Çünkü onlar eğer günahkar olmuş olsalar insanların bir güveni kalmaz. Başka günahların da potansiyel olarak işleme ihtimalleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu onların peygamber olmalarıyla bağdaşmaz. Bir başka çok önemli özellikleri sıdık özelliğidir. Sıdık doğru olmak demektir. Bütün peygamberler doğrudur. Getirdiklerinde yalan asla yalan söylemezler, yanlış söylemezler. Çünkü eğer böyle bir durum söz konusu olsa yine getirdiği mesaja kendilerince başka şeyler kattığı anlaşılır ki bu da yine peygamberlikle bir arada olması mümkün olmayan bir özelliktir. Yine sıdıkla, ismetle bağlantılı bir başka özellikleri de emanet özelliğidir. Emanet güvenilir olmak demektir. Bütün peygamberler güvenilirdir, emindir, hatta... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için peygamberliğinden önce bile e, güvenilir, son derece e, güvenilir anlamında e, emin adı e, verilmiştir bildiğiniz gibi Muhammedül Emin e, denilmiştir diğer peygamberler için de aynı durum söz konusudur bir başka özelliği de yine peygamberlerin fetanet özelliğidir fetanet peygamberlerin zeki olması akıllı olması anlamına gelir burada yani sıradan bir akıl değil bir e, e, zeka, üstü, üst derecede ya bir insani, beşeri, e, aklın olabileceği en üst derecede bir akli melekeye sahip olmasını ifade eder. Çünkü eğer peygamberler e, haşa böyle algılamaları eksik olmuş olsa, hem bu mesajı yüklenmeleri, hem bunu insanlara aktarmaları, hem de bunları kendi yaşantılarıyla ortaya koymaları, or, e, bir takım e, ortaya çıkabilecek meseleleri, sorunları, e, insani e, ve dini e, e, ilişkileri e, yerli yerince güzel bir şekilde ortaya koymaları mümkün olmazdı. O yüzden peygamberler akli seviye olarak da, akli meleke olarak da diğer insanların üstünde bir e, seviyeye sahiptirler. Peygamberlerin e, çok önemli bir özelliği de tebliğidir değerli izleyenler. Çünkü peygamberlerin esas fonksiyonu, esas görevi kendilerine gelmiş olan ilahi mesajları kavimlerine, kendi topluluklarına aktarmaktır. Biz buna zaten tebliğ adını veriyoruz. Yani bir peygamber Allah'tan almış olduğu mesajları, vahiyleri kendine saklayıp, Onları iletmemek durumu söz konusu değildir bir peygamber için. Mutlaka kendilerine gelen mesajları aktarmakla yükümlüdürler. Kur'an-ı Kerim'de de yani hiçbir peygamberin yani kendisine gelmiş olan mesajı saklamasının mümkün olmayacağı açık bir dille ifade edilmektedir. Evet bu konunun başında da belirttiğimiz gibi Kur'an'da adı geçen bazı peygamberler var. Hazreti Adem ilk peygamberdir bildiğiniz gibi. Ondan sonra işte Nuh peygamber var, Hazreti İbrahim var, Şiit var. Yani Hazreti Musa, Hazreti İsa epey bir peygamber adı geçmektedir. Ama tekrar edelim tüm peygamberler Kur'an'da ve sünnette ismen yer almamaktadır. Bazı hadislerde 124 bin peygamber olduğu belirtilmekle beraber bunların tam olarak ne olduğunu e, ...kimler olduğunu ve hangi kavme geldiğini net olarak bilemediğimizi bir kez daha ifade etmiş olalım. Evet değerli izleyenler e, böylece e, peygamberlere, peygamberlere imanla ilgili e, öz, özet bilgileri de sizlere e, sunmuş olduk. E, bir sonraki programımızda yine inanç esaslarını sizlere e, sırasıyla açıklamaya devam edeceğiz. İsterseniz e, şimdilik burada e, kalalım. Bir sonraki programda yine sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.